Meyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El Enam Suresi 69-124. ila Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 69. Ayet Takvalı olan Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, günahlarından korunanlara, o inanmayanların hesabından dolayı hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat...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 Mücahid ve İbni Cerir de Azer ona lakap olarak verilmiştir demektedir. 75. ayet. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu muhteşem varlıklarını ve sırlarını akıl ve kalp gözüyle gösteriyorduk. 76. ayet. İbrahim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 Her şey yaratan O'dur. O halde O'na kulluk edin. Her şeyin himayesi, yönetimi O'nun elindedir. Bundan anlaşılıyor ki, kim, kime ve neye kulluk ederse, yani taparcasına O'na sarılırsa, O, O'nun Rabbi veya ilahi durumundadır. Mü'min ancak Allah'a kulluk eder, Rab olarak da ancak Allah'ı tanır,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 Suç işleyenlere hilekarlık yapmaları sebebiyle Allah katından bir aşağılama ve çok şiddetli bir azap erişecektir. Feyzül Kurkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El Enam Suresi 69-124. ila 124. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Lipnotlar Fatih Özgür